Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İlmal programı başlıyor. İsmaila Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan bir programda tekrar birlikteyiz. İnşallah Fatih Kalender hocamız. Sizlerin gönderdiği soruların cevapları inşallah verilecek. Hocam hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Hocam, e, kerat vaktinde tilavet secdesi yapılır mı diye ilk sorumuzla başlayalım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Bazı vakitler vardır ki bu vakitlerde namaz kılmak mekruhtur. Ve temel olarak kitaplarımıza baktığımızda bu vakitleri iki başlık altında inceliyorlar. Birincisi Kaza namazı da dahil olmak suretiyle nafile namazların da kılınmasının mekru olduğu vakitler. Evet. İkinci başlık ise kaza namazları değil sadece nafile namazların kılınmasının mekru olduğu vakitler. Birinci grup ki kaza da dahil nafile namazların kılınmasının mekru olduğu vakitler ki bu diğer bir ifadeyle galiz olan kerat vakti deniyor. Yani ağır kerat vakti deniyor. Bunlar da dört tanedir. Birincisi güneş doğduktan sonra başlayıp ufukta bir mızrak boyu yükselinceye kadar olan zaman diliminde nafile dahil, kaza namazı dahil hiçbir namazın kılınamayacağı vakit. İkincisi istiva diye tabir ettiğimiz güneşin tam zirve noktasında olduğu vakit. Bu da takribi olarak öğle namazından bir yarım saatlik önceki bir vakit. Üçüncüsü ise e, güneş e, ışınlılığını daha doğrusu diğer bir ifadeyle yani göz alıcılığını kaybettiği bir vakit. Bu da e, akşam namazına takrib olarak yarım saat kala bir vakit başlıyor ve güneş batıncaya kadar olan bir zaman dilimi. Yani gözler kam kamaşmıyor hocam. Kamaşmayacaktır. Yani, evet. e, dördüncü olarak da Cuma namazında hatip Cuma hutbesi okumak üzere ayağa kalktığı andan itibaren başlayıp Cuma namazı kılıncaya kadar olan zaman dilimin. Tabi İlmal kaynaklarımıza baktığımızda genelde üç vakitten bahseder. Güneşin doğması, zirvede oluşu ve batışı esnasındaki kerahat Cuma namazındaki kerahattan pek bahsedilmez. Evet. Bunun sebebi vakitten kaynaklı bir kerahat olmadığı için. Çünkü Cuma namazındaki kerahat hutbedeyle alakalıdır. Evet. Diğer üç vakit ise güneşin hareketleriyle alakalıdır. Bu sebepten dolayı bunları birbirinden ayırırlar. Ama hakikate baktığımız zaman, kerahat vakti olması itibariyle baktığımız zaman e, cuma saatinde de Hatip Efendi hutbeye çıkmak için ayağa kalktığında ne namaz kılınır ne konuşma yapılır hiçbir şey yapılmaz. Ta ki cuma namazı bitinceye kadar bu zaman zarfında da namaz kılmak velev ki kaza namazı dahi olsa olduğu e, yine kitaplarımızda yer verilmiştir. Bu üç vakitte peki neler kılınmaz? Bu üç vakitte e, nafile namaz kılınamayacağı gibi e, kaza namazı da dahil hiçbir namaz kılınmaz. Sadece vaktin namazı, özellikle ikindi namazını kılmayan kişiler için e, velev ki e, güneş ışınlarını kaybetmiş, e, çıplak gözle bakılabilecek bir duruma kadar gelmişse bile yani sebebi, batmadıkça evet. vaktin ikindisi kılınır. Tabi vaktin ikindisini bu zamana bırakmak da mekruhtur. O da evet. ayrı bir konu. Ama bununla beraber bir şekilde kalmışsa e, vaktin ikindi namazı kılınır. Bunun haricinde e, o vakitte okunmamış tilave secdesi yapılmaz veya hazırlanmamış o vakitte hazırlanmamış cenaze namazı da kılınmayacaktır. E, peki kılınırsa ne olur? E, kılınırsa bu namazın bir daha iade edilmesinin gerektiğinden ki özellikle Ömer Nasuh Efendi ilm halinde bahsetmektedir. E, Tabi bunu şöyle iki ayırmamız gerekir. E, tilave secdesini eğer kişi daha önceden okumuş ise Secde daha önceden okumuş ise bu vakitte bu secdeyi yapması inikat etmeyecektir. Bir daha bunu iade etmesi gerekecek. gerekecek. Ama o vakitte okumuşsa, yani evet. bu bahsettiğimiz keraat vakitlerinde okumuşsa yine yapmaması gerekir. Yaparsa mekru olur ama yapacak olursa da sahi olur. Bir daha iadesine gerek olmayacaktır. Evet. Böyle bir ayrım var. Evet. Ee, geri kalan keraat vakitleri ise ikinci başlıkta sadece nafilenin kılınması mekru olan vakitlerdir ki bunlar da sabah namazının vakti girdiği zaman yani imsak kestiği zaman sabah namazının vakti çıkıncaya kadar olan zaman diliminde sabah namazının sünnetinden başka nafile, nafile kılınmaz. kılınmaz ama kaza kılınabilir. Hatta eşbah sahibi İbnü'l-Ceym naklediyor. Bir insan daha imsak kesmedi zannıyla gece kalksa, iki rekat teheccüd niyetiyle teheccüd namazı kılsa, evet. daha sonradan baksa ki meğersem imsak kesmiş, sabah namazının vakti girmiş, kıldığı bu teheccüd namazı sabahın sünneti yerine geçer diyor. Ee, gerçi ihtiyaç sadedinde bir daha iade edilmesi güzeldir. Bu noktada farklı görüşler var olduğu için. Evet. Ee, birinci vakit bu. İkincisi e, ikindi namazını kıldıktan sonra, Güneş ışınlarını kaybedinceye kadar yani galiz kerat vakti girinceye kadar olan zaman dilimi bu zaman zarfında da kaza kılınsa da nafile kılınmaz. Ama bu da şahıstan şahsa değişebilir. Yani vakitle alakalı değil namazla alakalıdır. Örneklendirecek olursak örneğin siz ikindi namazını kılmışsınız ben ise daha henüz kılmadım. Sizin açınızdan bu bahsettiğimiz kerat vakti girmiş ama benim açımdan ise daha henüz kerat vakti girmemiştir. Evet. Üçüncüsü ise akşam esanı okunduktan sonra akşamın farzı kılınıncaya kadar olan zaman diliminde de yine nafile bir namaz kılınmaz. Çünkü farzın rütbesi önceliliği olması hasebiyle. Ama bu zaman zarfında bu bahsettiğimiz yani hafif kerahat vakitlerinde kişi tilavette bulunsa, secdeyi gerektiren tilavette bulunsa secde yapmasında kerahat yoktur. Hattı zatında daha önceden vacip olan, daha önceden okumuş olduğu tilave secdesinde bu zamanlarda yapmasına izin verilmiştir. Mekru olmadığı ifade edilmiştir. Evet. Ama galiz olan kerahatte ise meseleyi ikiye ayırmamız gerekiyor. Eğer o vakitte okumuşsa mekru olmakla beraber inikat eder, iadesi gerekmez. Evet. Ama o vakitin haricinde okunmuş, o vakitte yapmak istiyorsa bunun bir daha tekrardan iade edilmesi gerekecektir. Bunu da bu şekilde anlamamız gerekir. Ama belki ki o vakitte dahi okumuş olsa bunu yapmayıp da tehkir etmenin gerekliliği, vakitte yapılmasının mekruh olduğu da yine kaynaklarımıza yer verilmiştir. Evet hocam. Hocam diğer sorumuz oruçla alakalı. Şöyle diyor izleyicimiz, kardeşim oruçluyken diş macunu kullanarak dişlerini fırçalamış. Oruca zarar vereceğini bilmiyordu. Orucu kazama eder diyor. Tabii e, bu kardeşimizin sualinden anlaşılan e, dış fırçalamanın orucu bozacağı kanaatinde ki evet. böyle bir soru sorma ihtiyacı duymuş. Evet. E, bu konuda kaynaklarımıza baktığımız zaman oruçta olan kimsenin dış fırçalaması ki misvak kullanması Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre mutlak manada caizdir hatta sünnettir. Bir İmam Ebu Yusuf Rahimullah'tan bu noktada farklı bir görüş var o da misvak eğer yaş misvaksa. Ee, ama tercih edilen görüşe göre misvak yaş olsun, kuru olsun, her halükarda oruçluğunun misvak kullanmasında bir mahsur lazım gelmez. ve ki iftara birkaç dakika kalı olsa bile. Hmm. Bu noktada şafi fıkında farklı görüşler vardır. Evet. Ee, peki fırça kullanmak, eğer fırça macunsuzsa bunda da herhangi bir sıkıntı olmayacak. Peki macunlu bir fırça kullanıyor ise, diş macunu kullanıyor ise, bu durumda eğer... Boğazından aşağı herhangi bir şey giderse bu kesinlikle orucu bozar. Evet. Ama buna bir garanti getirerek herhangi bir şey yutmamış ise sadece ağzında bir tat hissiyatı oluşmuş veya bir ferahlık oluşmuşsa bu kimsenin orucu bozulmaz. Evet. Ancak ihtiyaç hadedinde yine de oruçta olan kimsenin e, macunla dişini fırçalamasını tavsiye etmemekteyiz. Evet. Bunu yapmasın. E, açabilme ihtimali daha var. Daha öncesinde sahura kalktığı zaman sahur yemeğini yedikten sonra dişlerinin temizliğini yapsın. Zaten ondan sonra bir daha da yemek yemeyeceği için temizliğe ihtiyaç duymaz. Eğer hmm. illa fırçalaması gerekiyorsa kuru yani macunsuz dış fırçası kullansın veyahut da misvak kullansın. Ama e, diş macunu kullanacak olursa da e, bu yutmamak kaydıyla zarar vermez. İşte bazıları diyor işte bu bir tattır. Tadın hissedilmesi orucu bozmaz mı? Malumunuz insan tadı Diliyle algılar. Evet. Dil ise hariçte olan bir uzuvdur. Yani dahilde olan bir uzuv değildir. E, bu sebeple kişinin tadı hissetmesi orucuna zarar vermeyecektir. Evet. Örneğin oruçta olan bir insan ağzına su alsa, e, suyla ağzını çalkalasa orada dili suya temas etmiş olacak ve sudan bir e, tatlı almış olacaktır. Ama bununla beraber orucu bozulur diyemeyiz. Evet. Diş macunu için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Orucu bozmaz ama ihtiyaç sadedinde kaçınılması güzel olandır. Çünkü kimse garantisini veremez. Boğazdan aşağı kaçma ihtimali vardır. Eğer kaçacak olursa da kesinlikle bozulacaktır. Bu noktada da gayret etmeye çalışalım. Dolayısıyla kardeşimizin sualinde işte bilmeden kullandığı orucuna zarar verir mi, kaza gerekir mi diyor. Kaza gerekmez. Yeter ki yutmamış olsun. Hocam bu soruyla alakalı benim bir sorum olacak. Burada oruca zarar vereceğini bilmiyordu diyor. Bilmemenin mazeret olduğu yerler var mıdır? Ee, şöyle söyleyeyim, hata ile unutma arasında oruç noktasında fark vardır. Yani bir insan oruçlu olduğunu unutarak bir şeyler yiyip içecek olsa bu kişinin orucu bozulmaz. Evet. Ama oruçlu olduğunu unutmuyor aklında hata neticesiyle bir şeyleri yiyip içecek olsa. Evet. Örneğin ağzına su aldı, mazmaza yaparken o anda hıçkırık tuttu veya öksürmesi geldi ve su yuttu. Bu kişinin orucu bozulur. Ee, bu hatadır. Hata bu noktada af kapsamında değildir. Orucu bozar. Sadece kefaret gerekmez. Evet. Peki bazı şeyler vardır ki orucu bozulduğunu bilmiyor bilmiyor? Ee, ve böyle bir işlemleri yapmış olsa ve daha sonradan da bunun orucunun bozduğunu öğrenecek olsa, tabii ki bu insan e, bu günleri tekrardan kaza etmesi gerekecektir. Bunun e, bir de farklı tarafı vardır. Şöyle ki, orucunun bozulduğunu zannederek yiyecek olsa, Hı, evet. oysa orucu bozulmamış, e, bu durumda ne olur? Bu durumda eğer o orucunun bozulduğunu zannettiği şey, gerçekten zahiri olarak müfturattan gibi gözüken şeylerse veya hakkında nas var isadı şerif varsa örneğin hacamat olması gibi e, bu noktada kişi bu kanaatle orucun bozuldu zannederek yiyecek olsa e, orucu yine bozulur. Yani yemesiyle orucunu bozmuş olur ama bir şüphe ihtisas olduğu için kefaret gerekmeyecektir. Evet. Böyle bir fark da var. Evet. Ama hiç orucu bozan bir şey olmadığı halde kendi kendine bunun orucu bozulduğunu zannetmesi Örneğin kişi sesli bir şekilde güldü, dedi ki ya ben orucum bozuldu. Oruç, oruç orucum kalmadı ben olduğunu bozulduğunu zannediyorum evet. dese ve yese bu durumda hem orucu bozulur hem de artık kefaret de gerekecektir. Evet hocam. Yani gerçek anlamda bir şüphe olması gerekir. Evet. Hocam bir izleyicimizin sorusu şöyle, banka promosyonunu kesinlikle kullanmıyorum ve de bankada bırakmıyorum. Bu parayla eve cins kedi alabilir miyim? Yani o paranın sakıncalı olduğunu İzleyicimiz biliyor evet. ama kedi alabilir miyim cins kedi? Tabii promosyon ile alakalı promosyonla alakalı bizim detaylı bir konuşmamız evet. bir ifademiz vardı. Yani promosyon nedir? Oluşumu nasıldır? Fakat bunu nasıl değerlendirmemiz gerekir? Bir hediye midir? Yoksa borca mukabil verilen artı bir fazlalık mıdır? Ama ne olursa olsun hangi konumda olursa olsun kişinin bunu almaması, yani kendi menfaatinde bunu kullanmamasını söylemiştik. Evet. Ama bankada bırakmak da doğru bir şey değil. Bunu bankadan alsın, ihtiyaç sahibi birilerine versin. Tabii burada bazı kesimler tarafından şöyle bir itiraz ediliyor. Yani bunu bankadan niye alsın? Madem ki bu haramsa almasın, bankada kalsın. Söver diyoruz ki ya bu bankanın kalkınmasına sebebiyet veriyor. Destek olmuş oluyor. Destek gibi. olmuş evet. oluyor. O zaman diyor bankaya sen zarar vermen meşru mudur? Burada tabii bir kıyaslama yapılıyor ama doğru bir kıyaslama değil. Şöyle ki her şeyden önce faizli bir bankayla promosyon anlaşması yapmak doğru değil. Bunu söyleriz. Evet. Yani ben maaşımı senden alayım. Sen ise bana şu kadar promosyon ver. Ha, bu promosyonu ben kendimde kullanmayacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Böyle bir anlaşmaya girmek caiz değil. Eğer kişinin kendi inisiyatifindeyse. Ama bu genelde kişilerin kendi inisiyatifinde değil, işverenlerle alakalıdır. Yani işveren e, memurlarına, çalışanlarına maaş verecek ve vereceği maaşı istediği bankayla yapabiliyor. Evet. Ve bu noktada bankalarla pazarlık ediyor, konuşuyor, anlaşıyor. Kim daha fazla promosyon veriyorsa onunla bu işi yapıyor. Evet. Yani işçisine bu noktada herhangi bir tercih hakkı bırakmıyor. Bırakanlar olursa onların tabii bu noktada tercih etmesi yani faizsiz kurumları tercih etmesi gerekecektir. Evet. Ama böyle bir tercih hakkı yok ise tamamıyla işverenin kendi iradesiyle oluşmuşsa bu durumda işçinin e, alacağı maaşı o banka üzerinden alması kendi gayretiyle kendi yaptığı bir akitle değildir. E, dolayısıyla ona mukabil verilecek olan promosyonda akitle olmadığı için onu her alsın, bankada bırakmasın diyoruz. E, ve bu akdi de kendisi yapmadığı için bir günaha girme işlemi de söz konusu değil. Ama alacağı o fazlalık ona helal olmayacak, onu tasadük etsin. Peki sualde bulunduğu üzere bundan bir şekilde menfaatlenebilir mi? İşte örneğin kardeşimiz diyor ki ben evime cins kedi almak istiyorum. Evet. Veya işte bazıları diyor benim vergi borcum var bunu ödeyeceğim. Kapatayım. Veya trafik cezam var bunu ödeyeceğim. Bundan asıl olan yani kast edilen oradan kişiye bir menfaatin dönmemesidir, Oradan bir faydanın oluşmamasıdır. Neticede borcunu ödemek bir faydadır. Veyahut işte bahse konu olan ben bir hayvan alacağım bu bir mülktür netice itibariyle ve bu sizin aidiyeti size ait olacaktır. Ve bunu da o povara ile almış olacağını desin bu menfaati size dönen bir eylem olmuş olur ki bu da caiz olmaz. Yani her halükarda onu bankada bırakmasın, alsın ama şahsında da kullanmasın, ihtiyaç sahibi fakire versin. Kendisi ihtiyaç sahibi ise kendisi de kullanabilir. Hmm. Ama bunun kararını artık kendisi insiyatif kullanacak, taşın altına elini koyacak, ona göre hareket edecek. Allah'ım kolaylık versin. Amin hocam. Hocam, diğer bir sorumuz, varlık fonu kurmak caiz olur mu? Şöyle ki, bankanın batık alacaklarını ondan satın alıp daha düşük miktarlarla borçları tahsil ediyoruz. Bu borçlunun menfaatine gelmektedir. Böyle bir işlem yapabilir miyiz diyor hocam. Bu sual e, bizim Simala'nın danışma hattına da gelmiş olan bir mesele. Tabii evet. varlık fonu dendiği zaman hemen akla şu geliyor. Devletin varlık fonu geliyor. Oysa bunun öyle olmadığını yaptığımız araştırmalarda gördük. Bunu isterseniz şöyle bir tasvir edelim. Evet. Ee, bankaların kredili, faizli çalışan bankalar, genelde onlar bunu yapıyor. Ee, vatandaşlarına kredi veriyorlar ve onlardan e, bu kredileri geri alıyorlar. Ancak bazıları batık borç oluyor. Yani geri ödenmesi mümkün olmayan borçlar oluyor. Ee, örneğin vatandaşın borcu 10 lira, e, banka aslında 2 lira dalsa, da 3 lira dalsa da razı. Evet. Çünkü hiç alamayacak. Ee, ama devletin bir takım mevzuatı itibariyle böyle bir indirime gitme imkanları olmuyormuş. Bize aktarılan bilgiye göre. Bir evet. avukatla bu konuyu görüşmüştüm. Bu işlerle iştigal eden bir avukatla görüşmüştüm. O anlattı. Böyle bir indirim yapma hakkı olmuyormuş. Faizden indirim yapabiliyor ama ana paradan indirim yapamıyormuş. Evet. E, dolayısıyla peki bunu nasıl yapıyor? E, birileri şirket kuruyor. Buna varlık fonu diyorlar. Yani hariçteki kişi. Bunlar bankaların batık olan borçlarını adeta bir mebiymiş gibi, satışa konu olan bir malmış gibi satın alıyorlar. Daha uyguna. E, ki banka zaten o alacağını... 10 lira olan alacağını 3 lira alsa razı, 2 lira alsa razı bu Varlık Fonu diye kurulan şirketlere bunu 2 liradan, 3 liradan satıyor ve parasını alıyor. Evet. Bu saatten sonra o borçlu olan kişi artık bankaya değil bu e, Varlık Fonu olan şirkete borçlu oluyor. Evet. Bu şirkette bu sefer o borçluya dönüyor diyor ki senin borcun 10 liraydı bankaya artık bu borç bana döndü bana 10 lira değil de 5 lira diyor. Evet. Ve bu da kişinin yani vatandaşın işine, i̇şine geliyor. geliyor. Çünkü 10 lira borcu zaten ödeyemiyordu ama 5 lirayı ödeyebilir. Böylece borcundan da kurtulmuş oluyor. E, bu bankanın da işine geliyor. Parayı bir şekilde yani kurtarabildiği kadarını kurtarmış oluyor. Varlık fonu sahibi olan şirketin işine geliyor. Çünkü ticaret yapmış oluyor. Tabii parantez içinde ticaret. Bunun neresi ticaret? O da tartışılır, konuşulur. Evet. Yani 2 e, liraya, 3 liraya aldığı bir şeyi 5 liraya bir nevi satmış oluyor. E, ama burada en fazla faydalanan ise borçlu olan kişi. Evet. Borçlu borcu olanın borcu yani. ciddi anlamda düşüyor. Evet. Şimdi bu da iki kişiyle soruyla muhatap olabiliyoruz. Eğer borçlu olan kişiyle böyle bir soru bize gelse, yani benim falan bankaya borcum vardı bir şekilde bulaştım. E, ancak kurtaramıyorum kendimi. Şimdi o borç varlık fonuna devredildi. Normal zaman, e, borcumdan daha düşük ödediğim zaman bunu kabul ediyorlar. Bu benim için helal olur mu diye o soracak olsa bunda bir mahsur lazım gelmez. Niye? Çünkü varlık fonun yani o borcun bankadan varlık fonuna intikali bu borçlunun iradesiyle oluşan bir işlem değil. Evet. Hatta onun e, bu konuda bir karışma yetkisi dahi yoktur. Yok. Sadece benim size borcum var 10 lira, siz o borcu birine havale ediyorsunuz, o kişi benden alacağı 10 lira değil de 5 lira olarak tahsil ediyor, 4 lira olarak tahsil ediyor. Zamanı gelmiş olan borçtan bahsediyoruz ama zamanı gelmemiş borcu erken ödeyerek indirmek bu da ve diye tabir edilen bir olay olur ki bu caiz olmaz. Evet. E, zamanı gelmiş ödeyemediğim bir borçla böyle bir indirime gitmesi borçlu açısından bir sıkıntı değildir. Ama burada e, varlık fonunu kuran şirket açısından baktığımız zaman burada ciddi anlamda bir problem vardır. Nedir o problem? E, borcu satın almak diye tabir ediliyor. Yani bankanın e, işte piyasadan alacağı var e, ama bu alacakların işte e, birçoğu batıktır. E, bu batık olan alacakları daha düşük fiyata parasını veriyor, alıyor. Oysa satışa konu olan şey borçtur, borcu satmak diye bir şeyden bahsedemeyiz. Evet. Bu belki bir havale olabilir. Yani e, ondan alacağı bana havale etmiş olabilir. Ama bunun mukaveminde benden artı bir bedel istiyorsa e, bu o bedel neyse aynısı olacaktır. Evet. Oysa bu e, işte 10 liralık alacağı 3 liraya satıyor. Sonra o 10 liralık alacağı 5 lira olarak tahsil etmiş oluyor ki bu bildiğimiz mal olmayan bir şeyi para karşılığında al ve sat tarzında yapılan bir işlem bu caiz olmaz. Evet. Hatta dedim yani bunu e, madem ki banka 3 lira almaya razı 10 liralık borcunu, niye bunu niye varlık fonuna satıyor? ben o vatandaşına desin ki bana bu kadar öde. İşte buna diyor tüzük müsait değil. Yani resmi makamlar buna müsaade etmiyor. E, bir takım e, anlaşmalar neticesiyle illaki üçüncü bir kurumun devreye girmesi gerekiyor. Hmm. Tabii e, bunun arkasında neler yatıyor bu bize kapalı. Bunu pek evet. bilemiyoruz. E, ekonomi anlamda bunu bilemiyoruz. Ama akli selim olarak baktığımız zaman insana geliyor ki yani madem üçüncü kuruma bunu bunu verebiliyorsun direktmen onu yansıt hem de vatandaş daha fazla keretsin. Evet. Yani 10 liralık borcunu 5 lira değil de 3 lira ödesin. sen zaten 3 lira almaya razısın. Evet hocam gerçekten de çok ince meseleler ince detayları olan bir mevzu Allah razı olsun değerli bilginizden dolayı. Diğer bir kardeşimiz selamlar iletiyor hocam sizden dinledik ki taksitle altın almak haramdır. Peki taksitle ödemek kaydıyla borç almanın hükmü nedir diyor. Hocam. Yine altın benim anladığım kadarıyla ama şimdi şöyle söyleyelim. normalde İslam fıkında alışveriş ahkamı Kitabul Buyu diye tabir edilen bir bölümde incelenir. Evet. Ve alışveriş mahiyeti itibarıyla da sınıflara ayrılır. Bu sınıflardan bir tanesi de sarf diye tabir ettiğimiz yani satın bedellerinin birbirleriyle trampa edilmesi usulüyle yapılan bir alışveriştir. Ki bunun şartları, bununla alakalı gerekli olan şartlar diğer alışverişlerden farklıdır. Bunlardan en farkı da peşinlilik ilkesidir. Yani ben para verip de karşılığında sizden para alıyorsam veya altın verip karşılığında sizden para alıyorsam, ki İslam hukukuna göre altın da paradır, evet. bu bağlamda bunların peşin olması esastır. Eğer aldığım ve verdiğim aynı cinse artı bir de eşit olması gerekecektir. Şimdi kardeşimiz diyor ki e, altını vadeli satın almak caiz değil. Doğru. Çünkü bu riben nesa diye tabir ettiğimiz vade faizini oluşturuyor. Ama borç alıp borcu vadeli ödemek veya işte peyderpey ödemek üzere borç almak da aynı konumda değerlendirilebilir mi? Şimdi aldığınız borcun para olduğunu düşünelim veya altın olduğunu düşünelim. Önemli değil. Ve vereceğiniz borcu öderken de aldığınızın aynısını veriyorsunuz. Evet. Yani para aldıysanız para veriyorsunuz. Altın aldıysanız altın veriyorsunuz. Peki bu verdiğinizi belli bir zaman sonra vermeyi veyahut da peyderpey vermeniz bir alışveriş şeklinde sarfa taahhülük eder mi? Yani sarf gibi değerlendirilebilir mi? Değerlendirilmez. Niye? Evet. Çünkü kars alışveriş değildir. Kars borçtur. Evet. Borçta ise vade lazimi değildir. Yani örneğin siz bana bir borç verdiniz, iki gün sonra alırım dediniz veya ben iki gün sonra ödemek şartıyla sizden borç aldım ama siz hukuksal olarak ertesi günde alacağınızı isteyebilirsiniz. Evet. Ama iki gün sonra parayı ödemek üzere ben sizden vadeli bir mal alsam, zamanı gelmeden siz benden parayı erken tahsil etme hakkına sahip değilsiniz. Evet. Niye? Alışverişte vade lazimidir ama borçta ise vade lazimi değildir. Evet. Niye lazimi değildir? Çünkü borçta verdiğinizin ivazını ben size geri vermiyorum. Aslında verdiğinizin aynısını size veriyorum. Evet. Fuken bunun mantığı bu. He, ama bunun aynısı değil çünkü kullanılıyor, paradır bu. Orada her ne kadar misli verilse de Fuken aynısı verilmiş gibi kabul ediliyor. E, bu sebeple sanki ödünç alma, ariye alma gibidir. Burada peki vadenin olması zarar verir mi? Buradaki vade lazimi olmadığı için tamamıyla kişinin karşı tarafı ve naziretün ilahe meysere diye ifade ettiğimiz eli bollaşıncaya kadar mühlet vermesidir, Sadece zaman olsun. vermesidir, süre vermesidir. Ee, bunu peyderpey işte şu zamanlarla, şu aralıklarla ödeyeceğim diye taahhüt etmem e, hukuksal olarak bağlayıcı olmasa da e, tabii ahlaki olarak bağlayıcıdır. Çünkü insanlar verdiği sözün arkasında olmalıdır. Bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi de vardır. Diyanet açısından her ne kadar bağlayıcı olsa da, hukusal olarak bağlayıcı olmayacağı için bu bir vade faiziymiş gibi şekillendirmemiz mümkün değil. O yüzden bazı kardeşlerimiz, özellikle fıkılla iştigal eden, yeni iştigal eden kardeşlerimiz karıştırdıkları bir ibare vardır. İşte borçta alışverişlerde vade caizdir ama Kars'da ise vade caiz değildir. Kars borç. Evet. Dolayısıyla borçta vade olmaması gerekir şeklinde algılanıyor. Oysa oradaki layıcüz ifadelerinin şertlerine baktığımız zaman hep layelzem ifadesi olduğunu anlıyoruz. Hmm. Yani lazimi değildir, bağlayıcı, bağlayıcı değildir. değildir çünkü ortada bir vade yoktur. Evet. Ortada niye vaadi yoktur? Çünkü ortada bir alışveriş yoktur. Mal yoktur. Ödünç verilen bir şeyi geri almak vardır ki bir insan verdiği ödüncü falan zaman alacağım dese de birkaç saat sonra da isteme hakkına sahiptir. Evet. Meseleyi böyle kurgulamamız gerekir, böyle algılamamız gerekir. Dolayısıyla borç almakta, borç vermekte hiçbir problem yoktur. Borcu alırken belli bir vade tayin etmek, belli bir zaman tayin etmek bu da güzeldir. Çünkü karşı taraf bilecek ne zaman alacağını isteyecek diye. Ve bu tanınan vadeye de sadakat göstermek daha önceden istememek, i̇stememek. bu kişinin de o zamanı geciktirmemesi ama ödeyememe durumu söz konu olursa önceden gelip e, borç veren kişiyi uyarması, böyle böyle benim zamanım geldi, ben ödemem gerekiyor ama imkanım yok, bana mühlet verebilir misin şeklinde karşı taraftan bir daha mühlet istemesi tabii ki olması gereken, da bulunması gereken bir ahlaktır. Evet hocam. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz hocam. Ee, babamın bankada bir senedir 36 bin lirası var. Kendi evi kentsel dönüşüme girdiği için evi yıkılacak, yenisini yapacaklar. Yeni yapılacak evden düşen pay 52 metrekare. Kendisi bir üst kata çıkmak istiyor. Bunun bedeli de 35 bin TL parayı bu yüzden bekletiyor. Bu paraya zekat düşer mi? Babam bu arada emekli sadece gelir olarak emekli maaşı var. Allah razı olsun diyor Amin. Rabbim cümlemizden razı olsun. Amin. Ee, kenarda duran bir para nisap miktarı ise ve üzerinden de sene geçmiş ise... Kişinin onu kenarda tutmasındaki gaye ne olursa olsun zekata tabidir. Hmm. Ancak e, İbni Melek Hanefi fukasından, Rahimullah'ın e, bir farklı görüş var bu noktada. Eğer kişinin evi yoksa ve ev alma gayesiyle para biriktiriyor ise, kenarında birikmiş bir parası var ve gayesi de ev almaktır. Bu durumda bu asli ihtiyaç gibi değerlendirilerek o paraya zekat olmayacağını söylemiş olsa da Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş öyle değil. Madem ki para olarak kenarda duruyor ve üzerinden de yıl geçmiş ise, ki bu insanın evi dahi olmasa bu insan bu paraya zekat vermekle mükelleftir. Evet. Ki e, bu ifadeye baktığımız zaman, soruya baktığımız zaman ev alma gayesi de değil, evi arttırma, arttırma evi yükseltme çıktı, veya katı değiştirmektir. Evet. Yani artı bir işlemdir. Ve evet. ki ev almak için olsa bile zekattan kurtuluş söz konusu değil ise, yükseltmeye yönelik olarak e, kenarda paranın durması zekat vermeye mani değildir. Bu paranın üzerinden sene geçmişse bu kardeşimiz zekatını vermekte mükelleftir. Evet hocam. Diğer sorumuz hocam, bir arkadaşımla çocuğun 7 günlükken saçını tıraş edip tartılıp miktarınca sadaka vermesinden bahsediyorduk. Benim çocuğuma bunu yapmadım fakat 6 yaşına geldi, şimdi yapsam olur mu diye sordu. Ayrıca erkek çocuğa akika kurbanı 2 tane kesmeye gücü yetmeyen bir tane akika kurbanı kesse olur mu? Allah razı olsun. Bir de akika kurbanı kesen kişinin ailesi bundan yiyebilir mi diyor Akika, Nesika e, ifadeleriyle kitaplarımızda yer alan bu mesele e, çocuk doğduğu zaman e, özellikle yedi günlük olduğunda ana rahmindeki saçları kesilir ve e, bu saçların ağırlığınca imkan nispetince altın veya gümüş sadaka olarak verilir e, ki buna verilen isimdir Nesika. Ve yine bu çocuk için eğer erkek çocuğu ise iki, kız çocuğu ise bir kurban kesilir. Kendisi, ailesi, eşi, dostu hep beraber yenir. Ama bütün bu işlemler müstahaptır. Hanefi mezhebinde sünnet dahi değildir. Hı -hı. Diğer üç mezhebe göre sünnet ama Hanefi mezhebine göre müstahaptır. Ve bunun zamanı da, hakika kurbanının zamanı da doğan çocuk bulu çağına erinceye kadar olan zaman zarfıdır. En evlası, en güzeli yedi günlükkendir. Ama bu kadar da bunu yapma imkanları vardır. Evet. Ee, ancak burada erkek çocuğu için iki, kız çocuğu için bir. Bu da müstahaptır. İmkanla alakalıdır. İmkanı yoksa e, erkek çocuğu için de bir kesebilir. E, hatta hiç de kesme edebilir. Neticede bu müstahaptır. Kesmiş olduğu kurbak, adak kurbanı değil ise yani daha önceden işte çocuğum olursa kurban kesmeyi nezlettim şeklinde bir adaması söz konusu değilse, evet. bu akika nafile bir kurban statüsünde olacağı için kendisi de yiyebilir, ailesi de yiyebilir, çocuğunu da yedirebilir. Ee, hatta maddi imkanı olan zekat almak e, almaya elverişli olmayan kişiler de bu kurbandan yiyebilirler. Ee, burada bazı tefeyüllerde bulunulabiliyor. İşte e, çocuğ, kurbanın kemikleri kırılmaz, Çocuk sağlıklı olsun diye, ki Ömer Nasuh Efendi bunu idmalinde naklediyor. Ama şöyle de düşünülebilir, kemikleri özellikle kırılır ki çocuğun kibri kırılsın diye. Yumuşak, ee, bu olsun, tamamıyla duymak, evet. niyetle alakalıdır. Buna göre hareket edilir ama dediğimiz gibi yani akika meselesi sünnet dahi değil, müstahap olan bir eylemdir Hanefi mezhebinde. İmkanı olan yapar, imkanı olmayan yapmaz. Yapmamasından dolayı da bir eziklik duyma konumunda olmamalıdır. Ha, çocukken yapmadım ama şu anda çocuğum işte 7 yaşında, 8 yaşında yapabilir miyim? Bu uçağına kadar yapılabilir, bu kurbanla kesilebilir. Ve kestiği kurbandan da hep beraber ayrıca de yemelerinde hiçbir mahsur yoktur. Nasıl bir kurban olmalıdır? Bu kurban, kurban bayramında kurban olmaya elverişli olmalıdır. Hmm. Yani sadece et için kesilen bir hayvan olarak değerlendirmeyelim. Dolayısıyla işte bir oğlak keselim de bir oğlak yiyelim. Yani kuz, işte keçi yavrusu veya koyun yavrusu eğer bu kurban olmaya elverişli değil ise böyle bir hayvanı akika olarak kesmesi de mümkün değil. Evet. Keser, et için kesmiştir ama akika müstahabını yerine getirmiş olmaz. Yani kurbana haiz olmalıdır. Kurbana haiz olmalıdır, evet, aynen hocam. öyle. Hocam iş başvurusuyla alakalı bir sorumuz var. Şöyle der izleyicimiz, özel bir şirkette çalışmak isteyen bir kişi sınavsız olarak başvuru yapılan bir işe o iş yerine girebilmek için başka birini referans gösterip veya o kişinin tavsiyesi ve aracılığıyla işe girse diğer başvuru yapanların hakkına girmiş olur mu diyor hocam? Şimdi Ezel sektörde e, iş verenler e, iş vereceği kişileri tanımak isteyebilir. Evet. Dolayısıyla referans talebinde de bulunabilirler. Yani rastgele ben birini işine almak istemiyorum benim tanıdığım güvendiğim e, sana kefil olabilecek birini bana referans gösterirsen seni alıyorum diyebilir bu gayet hakkıdır ve bu durumda da o işe girmek isteyen kişinin de birilerini kendisine referans göstermesinde e, gösteremeyen kimselerin hakkına girdi kabul edilmez. Evet. Yeter ki e, bir liyakatsızlık olduğu halde liyakatlıymış gibi gösterme söz konusu olmasın. Evet, yani o işi yapabilecek bir durumda olduğu halde bunu yapabilsin. Evet. E, ama e, hani torpil diye tabir ettiğimiz e, normalde hakkı değil ama hakkıymış gibi gösterilsin. Evet. E, bu tarz olursa bu tabii her şeyden önce diğer e, işe girmek isteyenlerin hakkından da öte işverenin hakkına tecavüzür. Çünkü seni liyakatli diye aldı. Oysa sen liyakatli değilsin. Kendini o şekilde gösterdin. Bu doğru bir eylem, doğru bir işlem olmuş olmaz. Ama yok, normalde o işe haiz olduğun halde sadece senden referans istiyorlar ve sen de birilerini referans buldun ve gösterdin. İşveren de onu kabul ederek seni aldıysa bunda herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. Evet hocam. İzin günlerinin ücretiyle alakalı bir sorumu soracağım sırada. İşçilerin senelik izinleri ve resmi izinler oluyor bilindiği üzere. Bugünlerde işçiler çalışmıyorlar ama maaşları eksiksiz yatıyor. Bu ücretler helal midir diyor yani gerek özel sektör olsun, gerek kamu olsun e, zaten izin zamanları da ücretli olarak e, işçileri işe almışlardır. Evet. Ve bu şekilde sözleşme de yapıldığı için e, kişinin çalışmadığı dönemde ücret alması bu açıdan sıkıntı değildir. Yeter ki o izin meşru bir izin olsun. Yani ne demek meşru bir izin? Hakkı olan bir izin olsun. Bir de bazen şöyle bir şey olabiliyor, e, mazeret izni dedikleri. E, kişinin bazı mazeretleri olduğu zaman işveren ona izin vermek zorundadır. Evet. Kamu da izin vermek zorundadır. E, ve bu dönemde de yine maaşı devam ediyor. Ve bu kişinin mazereti olmadığı halde bir yerlerden mazeret varmış gibi göstererek izne çıkacak olursa işte bu yanlış olur yalan beyan olur ve bu dönemde alacağı ücrette kişiye helal olmaz. Evet. Ama normal rutin itibarlar resmi iznidir, hakkı olan iznidir ve o izni kullanıyor. Zaten işveren de parayı vermekten yani aidatını vermekten de yüksünmemektedir. Çekinmemektedir. Ve bunu almasında bir mahsur lazım gelmeyecektir. İmam imam bir kardeşimiz sormuş. Ben Diyarbakır'da imamlık yapıyorum. 45 günlük eğitim için Tekirdağ'a geldim. Haftanın beş günü Tekirdağ'da eğitim görüyorum. iki günde İstanbul'da anne babamın yanında kalıyorum. Bu durumda seferi olur muyum diyor hocam. Şimdi meseleyi tasvir edecek olursak anladığımız kadarıyla bu kardeşimiz anne babam İstanbul'da dediğine göre İstanbullu. Evet. E, i̇mamlık için müracaat etmiş. Diyarbakır'a imamlılığı tayin etmiş. Evet. E, dolayısıyla sorusu Diyarbakır'a yönelik değil. Sorusu bu kişi eğitim görmek için Tekirdağ'a. Gönderiliyor 45 günlük ee, 45 gün orada eğitim görecek ancak hafta sonları ise annesi babasının yanı yani evi yani memleketine geliyor evet. İstanbul'a geliyor bu durumda Tekirdağında e, her ne kadar 45 gün kalacak olsa da her 5 günde bir bu bölüneceği için benim orada durduğum sürece namazlarımı tam mı kılacağım seferi mi kılacağım evet. soru bu Evet e, şimdi bu insanın e, Tekirdağa gittiği zaman Tekirdağ netice itibariyle asli vatanı değil. Değil. 15 gün kalmaya niyet ettiği bir yerde değil. Evet. Çünkü hafta sonu evime dönme niyetiyle oraya gideceği için daha sonradan bir daha gelme niyeti evvelki niyetinin devamı olarak bakılmaz. Evet. Arada bir inkıta var, bir kesiklik var. Yani bu insanın İstanbul'dan Tekirdağ'a giderken hafta sonu evine gelme niyeti olduğu için o artık vatan olarak değil seferi olarak bir mesafeye gitmiş ve orada misafir olarak kalmıştır. Evet. 15 gün kalma niyeti yoktur. Ha ben evime döndükten iki gün sonra tekrardan döneceğim. Bu yeni bir niyettir, ama fiile ihtiyaç olan bir niyettir. Fiil olmadıktan sonra da böyle bir niyetin o kimsenin orayı vatanı ikame yapması için yeterli değildir. Dolayısıyla bu kardeşimiz e, Tekirdağ'ında bulunduğu sürece namazlarını hep iki kalacaktır. Sadece bununla alakalı değil, bu e, yüksek lisans yapan kardeşlerimizin de bu tarzda soruları olabiliyor. Hmm. Yani ben diyor işte bir yerde yüksek lisans yapıyorum, okuyorum ama hafta sonları evime geliyorum. Gittiğim yeriyle evim arası sefere bir mesafe ama benim hafta içi hep orada geçiyor. Ben orada namazlarımı ne kılacağım? Evet. El cevap yine iki kılacaktır. Evet. Keza kişinin evi bir yerde, iş yeri farklı bir yerde. Ee, hafta sonları evine geliyor ama hafta içi hep iş yerinde kalıyor. Ee, i̇ş yerinde ben ne kılacağım? Yine misafiri kılacak. Çünkü itibar gecelediği yeredir. Evinin olduğu yeredir. Evet. Buna göre hareket edecektir. Evet. Hocam, vişne ağacını kiraza çevirmenin hükmü nedir diyor? Aşılamak herhalde. Evet. Ondan bahsedilecek. Ee, yeryüzünde ne var ise insanların menfaati için yaratılmıştır. Evet. اَلَّذ۪ي halaka لَكُمْ mafil erdi الْاَرْضِ ait ayet-i den bu kuralı çıkarmaktadır fukaha. Dolayısıyla insanların menfaatına yönelik yapılan bu gibi eylemler yeter ki harici bir zararı getirektirmiyor ise, sağlık açısından veya işte nesli bozmak gibi bir durum söz konusu değil ise, bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Yani vişne ağacınız var, ağacınızın gövdesi sağlam ama ben kiraz istiyorum. Onun bir dalına kiraz aşılıyorsunuz ve ondan sonra ağaç kiraz ağacı oluyor. Veyahut da farklı bir tat meydana çıkartan bir meyve çıkıyor ortaya. Hibrit bir meyve oluşuyor. Eğer o meyvenin kendisi sağlık açısından kişiye zarar vermiyorsa bu insanın menfaatına sunulmuş bir işlem olacağı için bunda herhangi bir mahsur yoktur, caizdir, yapılabilir bizim bölgelerde genelde bu gibi işlemleri e, sanki büyük günah gibi görüyorlar. Hılkati değiştirmek yani yaratılışı gibi. Yaratılışı değiştirmek gibi görüyorlar. Oysa bu e, yani İnsan vücudundaki bir uzvu değiştirmek değildir. Evet. Yani ağacı kesersiniz, kereste yaparsınız. Evet. Keresteden işte odun yaparsınız veyahut da ev yaparsınız. Evet. Veya ağacı işte mahiyetini değiştirerek onu kirazdan üzüme çevirirsiniz veya işte vişneye çevirirsiniz. Eğer böyle bir imkanınız varsa yeter ki bu sağlık açısından zararlı olmasın. Bunda herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Hocam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dua mahiyetinde. Çok dua isteyenler var. Allah-u Teala Hazretleri ümmet-i Muhammed'in dertlerine deva, hastalarına şifa, borçlarında da tez zamanda borçlarını ödemeyi Amin. Rabbim nasip eylesin. Amin hocam. Tabi dinleyicilerimiz içinde de kalbinde burukluk olan, e, niyazı, duası olan, e, talebi olan ancak şimdiye kadar gerçekleşmeyen e, talepleri vardır. Evet. Bunlar hepsi Allah katında malumdur ki gıyabi olarak yapılan dua da makbuldür. allah Teala Hazretlerinden niyazımız odur ki Mevla-u Teala Hazretleri, o isteği olan kardeşlerimizin o istiklerini meşru çerçevede onlara da ihsan edilsin inşallah. Amin hocam. Evet değerli izleyenlerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. İnşallah göndermiş olduğunuz soruları cevaplamaya gayret ediyoruz. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.